Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. Açık Radyo 94.9, açıkradio.com.tr ve dinleyici destek projesi özel yayını 13. Radyo günlerinin 5.sinde yayını yavaş yavaş on, günün ortasına doğru da ilerliyoruz. Daha var Apey aslında. E, 12-18 saat canlı yayındayız şu anda. Ve radyonun başından beri bizimle birlikte olan dostumuz, programcımız, müzisyen Muammer ile beraberiz. Hoş geldin Muammer. Merhabalar. İkinize de çok büyük e, keyifle böyle şu günlerde aslında olmaması gereken bir suratla geldim. Yani, Gülümsiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, birkaç gündür özellikle tam da olması gereken zamanda galiba hani adeta diyeceğim ki bir ortaklık mı var bu işte patlama oldu. Ondan sonra e, kampanya başladı ve biz e, bu sayede ayakta kaldık. Evet ya, patlama olmasaydı da kalırdık inşallah. Hey, tabii tabii. <gülüyor> Ama çok şey önemliydi yani. Neden öyle diyorsun peki? Valla... Bize güç verdi yani ben bir defa e, o günlerde hani rutin programlarımız devam etseydi tabii ki çok sevdiğim programlar var aralarında ama bazılarında atlıyorum. Yani hani siz de e, duyuruda diyorsunuz hepimizin aynı şekilde düşünmesi ve hissetmesi gerekmiyor zaten. Hani bazı programları atlıyorum ama bu defa atlamadım. E, dinamik bir kampanya devam etti ve bu sayede o sıkıntıları azıcık Uzak tuttum kendimden. Evet biraz önce sen yoktun Eraslan Muammer'le konuşuyorduk. Yani sizi dinlemesek, dinlemesem çıldırırdım dedi. Biz de burada olup bu yayını yapmasak çıldırdım. ile bizim yani için de geçerli. Yani yüzde yüz yani. bizim için de geçerli. Çok aynı şanslıyız. Şey. Çok şanslıyız. Ee, genel olarak da çok şanslıyız. Ee, baştan beri sizlerle bu atmosferi soluyoruz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Hani iyi ki... ...1995'te İstanbul'daymışım. İşte o yazın deneme yayınlarından itibaren... ...ya bunlar ne yapıyor falan diye... E, ...kendi kendime konuşmaya başlamışım. Hit müzikleri falan çalıyor. <gülüyor> e, ondan sonra... E, ara, ...aradım Cem'le konuşmuştuk. Hep e, aynı hikayeyi tekrarlıyoruz ama... ...Cem'le konuştum ve hemen... ...atladım geldim. Yüz üzere tanıştık. O gün bugündür. E, birileriyle bir rekabet var galiba aramda değil mi? İlk... <gülüyor> ...en eski programcı kim falan diye... Evet, evet. <gülüyor> ...o aramızda hep dönüyor zaten... <gülüyor> <gülüyor> ...en eski... ...yani Jack bir kere ikinci gün başladım diyor... ...Jack Wayne açılışın ikinci günü... ...ben birinci günden başladım... ...Muhammer sen... ...vallahi ben... <gülüyor> ...yani e, açıldığı günlerde falan... ...hemen yakaladım sizi... ...kasımın 15-16'sı falan gibiydi... ...öyle bir şey hatırlıyorum... Evet. ...bilmediğim için soruyorum... ...Muhammer abi aralıksız mı sürdürdünüz siz? Evet... Evet, yani, Aralıksız muazzam bir şey. Yani. Aralıksız e, yurt dışına gittiğim zamanlarda bağlanarak devam ettim. Çünkü e, şuradan girelim madem, hani bu program şey e, açık radyo neye yarar? Açık radyo dinleyici için çok şey. Yani kendi programım dışında ben de bir dinleyiciyim. Benim için çok şey, çok şeye yarıyor e, bir dinleyici olarak ama programcı olarak da başka işlere yarıyor. 20 senedir tumarhaneyi boylamadık bu sayede. <gülüyor> her, her hafta e, hani bu hafta ne yapacağım diye düşünüyorum. E şimdi takdir edersiniz her konuda e, kaynaklar emin altında değil. Mesela bir şey İngilizce bir kaynaktan birinin okuması lazım bana. Özellikle eski yıllarda. Şimdi biraz daha kolay oldu o işler. E, adam buluyorum. Bilmem ne yapıyorum. Okuyorum. E, öğreniyorum. Ne anlatacaksam. E, benim için bir ...toparlayıcı güç oluyor... ...yani bir, bir nevi... E, ...ne diyelim... ...terapi işlemini görüyor... ...benim için... Terapi. Gerçekten yani e, ...doktor parası... ...vermiyoruz... <gülüyor> Üste para verip burada program yapıyorsun... ...aynen... <gülüyor> ...bol bol kasetler... ...bir sürü şey alarak... ...eskiden kaset vardı tabii. Tabii, tabii... ...kasetler, datlar her şey vardı... Hatta da... plak da getiriyordum ben yakın zamana kadar. Hala pickup'a dokunduğumda yani, a, a, tekrar getirsem mi bir çocukları azlık yorsam mı falan diye düşünüyorum. <gülüyor> yayında arkadaşlarım. Evet çok güzel tabii plak da ayrı bir şey. Çıtırtısıyla. Telefon numarasını yani, yani verelim şey... mi? Evet, evet lütfen. Ama, Ama ne dinleteceğiz? Din... Abi? Önce... Ee, tamam. Önce dinleteceğimizi söyleyelim. Aslında Türkiye'deki müzik hayatında çok e, önemli bir olay oldu geçtiğimiz günlerde. Ömer abi size de yollanmış bir tane Tamburi Cemil Külliyat. Ha, evet. Onu da konuşacağız. Ee, ondan bir parça getirdim. Ee, sanıyorum yarın Cemal de geliyormuş. Evet. Cemal Ünlü de geliyor. Ee, bu. Kim hazırladı? Cemal Ünlü ile Şenol Filiz hazırladı bu. Ee, Valla dört sene, beş sene uğraştılar. Yani inanamazsınız hikayesine. Ee, kayıt işlerini de İhsan abi yaptı. Meşhur e, sesçi. İhsan Akçah. Yani on CD. ...bir long play, ...artı bir de özet cd... Ee, ...yaklaşık 300 sayfalık kocaman bir kitap... Ee, ...buradan... ...bir parça seçtim... ...Hafız Osman... ...1900'lerin başında tabi yapılmış bir kayıt bu... ...1910 civarı sanıyorum... <gülüyor> ...Erzincan Havası... ...diye bir e, uzun hava okuyor... ...tabii... ...Kemenşer'e de... ...Tamburu Cemil refakat ediyor... Evet. ...numarayı söyleyelim... ...numarayı söyler misin lütfen... ...0212... 341 343 <gülüyor> Heyecandan <gülüyor> Baştan e, Tuna'nın yanı sevenlere Küçük bir e, Rica bu 0212 343 41 41 0212 343 41 41 Hadi telefonlar kilitlensin bakalım There is nothing to do, in者's hearts can see anything. Ladies as if never die, we lerin deyimiyle şahane hayret... ...çok iyi bir kayıt. Evet. Epey ağır mı başladık? Numara. Yok, bence çok, çok iyi çok başladık. Tam mi? yerindedir yani. Harika ve oldu. Ve dinlediler ve ondan sonra da... ...telefona sarıldılar da ayrıca dinleyiciler. İnşallah, bekliyoruz. Ben numarayı bir kez daha... ...söylüyorum. 0212... ...343-4141 41. Şimdi... ...o soru soracak mısınız bana da? Evet. Soracağız, Evet. <gülüyor> Herkesi burada sorgudan geçiriyoruz çağırdıklarımızı. 20 yılda nasıl oldu da bu işi kuyruğu dik tutarak idare ettik. Valla e, bu soruyu ilk sorduğunuz insanlardan biri Sevgili Reha abiydi. Evet. <gülüyor> e, ona büyük ölçüde katılıyorum. E, hani klasik bir tartışma vardır. Tarihte bireyin rolü filan diye. E, evet. Tabii ki e, birey olarak yapacak yapacaklarımız sınırlı ama e, bir o kadar da ucu açık bir konu. Ben hani sizin toparlayıcılığınız olmasa, sizin enerjiniz olmasa, e, tabi diğer arkadaşlara haksızlık etmek istemem ama bir e, yani bir lokomotif gerekiyor. O lokomotif bence sizsiniz. Yani 20 sene içinde e, ben aynı dinamizmi her sabah. Ee, tabii ki küçük alçalmalar, yükselmeler olur ama her sabah aynı dinamizmi gördüm sizde. Aynı ayrıntıcı araştırma e, tutkusunu gördüm. Dolayısıyla bu hepimize ne diyelim bir e, örnek oldu. E, onun ardından da tabii buradaki herkes çok özel. Açık Radyo'ya katkı sağlayan, şimdiye kadar gelmiş geçmiş e, her arkadaş... Elinden geleni yaptı ee, ve bir e, kendini ortaya koyuş sergiledi buraya gelen insanlar. Hani demin az önce bir terapi dedim ya, terapinin anlamı aslında kendimizi gerçekleştirmek. Burada e, kendini benzer yollarla, benzer anlayışla ve benzer temel ilkelerle e, gerçekleştirmeye çalışan insanların bir araya geldiği bir grup var e, artık. Sizin de dediğiniz gibi bir e, toplu parti. Hani partiler ne oldur? E, hani çok da alakası insanlar gitmez bir yerde birinin düzenlediği partiye. O benzer şekilde düşünen, benzer müzikleri dinleyen işte benzer yaşam biçimlerine sahip insanlar yine e, temel ilke olarak diyorum. Tabii ki e, üst şey değişebilir ama yani sonuç olarak öyle bir e, parti yeri burası ve ...bazen canlı... ...bazen biraz daha sönük... Ee, ...burada nefes alıyoruz... Evet, reha... ...gerçi Rehavuz'dan bahsediyoruz... ...gerçi bunu inat diye niteledi ama... Evet, inat <gülüyor> ve ısrar... ısrar. ...yani... E, ...belki aynı şeyi kullanmamak için... ...ben evet, evet, öyle, da. biraz daha böyle... ...çetrefilli anlattım ama... ...aslında... E, ...o heyecan, o tutku... E, ...tabii ki inattan geliyor... Evet, evet. Ve şimdi günlerdir beklediğim bir e, kitap vardı. E, geldi bu sabah. Denk geldi. Ben de hemen reklamını yapayım. Yani okuyacağız daha şey yapmadık ama bir el kitabı gibi bir şey. Başlığı şu e, When We Fight We Win. Yani kavgaya girdik mi kazanırız diyor ve 21. yüzyılda sosyal hareketler ve bütün dünyayı dönüştüren aktivistlerin bir küçük tarihçesini yapmışlar. Ha, hafif bir aşkla bir şey olur. Evet, evet. Yani böyle, Greg Jobin Leeds ve Ajit Art diye bir topluluk var. Ajit Arte. Onun ortaklaşa yaptığı bir şey ve baya toplu harekete taban hareketleri olmazsa ve bu bizim de Açık Radyo'da yıllardan beri hep hepimizin bütün programlarda takip etmeye çalıştığımız gibi toplumsal hareketler tarihi gibi bir şey oldu Açık Radyo. Yani zaten mücadeleye girmezsek kazanamayız ama girersek de kazanabiliriz diyorlar. Bakalım. ...böyle bir... ...ben de bunun ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani Hep en ben... kötüsünden ihtimali artırmış oluruz. Evet, evet. Kazanma ihtimalini artırmış <gülüyor> evet. oluruz. Öbür türlü hiç yok çünkü. <gülüyor> Girmezse kavgaya kazanmayız da. Valla işte... ...Tura'nın bir yanı benim için öyle. Yani bir e, yaşam... ...yaşam biçimi çok zevk alarak... E, ...git gide dağ gibi büyüyen... ...koleksiyonumdan küçük kırıntılar... E, ...paylaşıyorum sizlerle. E, Burada anlatmak istediğim küçük bir hikaye var. Lütfen. Ee, muhtemelen daha önce anlatmamışımdır bunu. Ya yıllar önce ee, işte Küba Dostluk Derneği'nden arkadaşlar aradı. E, Kübalı bir müzisyen var dediler. Hani ben sınırları pek tanımadığım için hani zaman zaman Balkan Müziği programında Tuva Müziği çalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka ülkelerden müzikler çalıyorum. Hani insanın kendi koyduğu kuralları ihlal etmesinin de ...güzelliği var diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Şimdi o güzelliği yaşamak için... E, ...hazır Küba'dan bir müzisyen gelmiş. E, alalım falan dedim. Adı ne diye sordum. Dediler ki Silvio Rodriguez. E, hiç e, bilir misiniz Ömer abi? Hayır. Önemli bir müzisyen. Küba e, bu... ...Yeni Türkü Hareketi'nin kurucularından... ...çok önemli bir e, müzisyen... Benim de keşfetmeme sağlayan e, insan Sungur Savran'dır. Hmm. Buradan selamlarımı yollarım. Günaydın. Ge günaydın. E, Silvio Rodriguez mi dedim. Heyecanlandım. Evet. Silvio Rodriguez dediniz. E, yani e, onlar öyle deyince inanılmaz heyecanlandım ve tamam dedim. Hemen organize oluyoruz. İşte İspanyolca çevirmen falan. Kendileri ayarladılar. Geldiler. 18-19 yaşında bir çocuk. <gülüyor> yani şimdi Türkiye'de Baktığınız zaman Ahmet Kaya milyon yani binlerce vardır değil mi yüz binlerce? Silvio Rodriguez de öyle bir yüzümüş meyersi, hani <gülüyor> mozuntuya vermedik bütün programı. Ya adam kötü bir müzisyen değildi Allah'tan, hani. Ama konuştuk. aynı Silvio Rodríguez değilmiş. Yok kesinlikle değilmiş. <gülüyor> Böyle sürprizler de oluyor hayatımızda. E, bu bir radyo kazası, evet. Aynen. Birinde de e, belki anlatmışımdır bu hikayeyi. Berlin'de. ...konserlerim var o günlerde... ...ve programa Berlin'den bağlanacağım. Programa 20 dakika var... ...biz e, kanal kenarında kahvaltı yapıyoruz. E, birden bir hareketlenme oldu... ...aslında şimdi gördüğünüz gibi... ...bu çantayı hep boynumdan ayırmam... ...ne olur ne olmaz filan... Evet. <gülüyor> ...o zaman ayıracağım tutmuş... E, ...ve o anda hızla bir şekilde... ...bisikletle geçen biri çantayı kaptı... Hı. Aman yarabbim, bunu da bilmiyorum ben. Ee, sonra e, yine bir Alman bisikletin önüne ayağını koyarak bisikleti devirdi ve benim çantayı kurtardı. Orada, Aha. yani programı 15 dakika kalmış. Ya mende heyecanı düşünebiliyor musunuz? Yani <gülüyor> her şeyim orada, pasaport dahil. Ee, <gülüyor> yani çok para yok, çok para hiçbir zaman olmaz zaten bizde. <gülüyor> Ee, ...o heyecanla... E, ...bağlandığımı hatırlıyorum. Ee, bir de tabii yani Brezilya'dan bağlandık... ...Hindistan'dan bağlandık. Evet evet onları ee, da. Birçoğunu onlar... dinledim... ...ben de e, epey... ...dinleyicilerinden biriyim senin de. Karşılıklı yani bu iş... ...biraz muammer. Aynen. Ve tabii... ...programım sayesinde çok... E, ...yakın dostluklarım oldu. E, birbirini tanıyan insanlar oldu. E, tanışıp... E, ...anlaşan... ...hatta... ...çaldığım bir program yüzünden... birbirleriyle tanışıp evlenenler bile var... ...bir de öyle... <gülüyor> ...Atina'da... ...Atina'da karşılaştım... ...onlarla tanıştım... ...yani bir çeşit... ...nesi oluyorsun tanığı... ...yani işte hani... ...nikah şahidi gibi bir şey... ...önden... Yani, yani. <gülüyor> ...program üzerinden... Bir... ...Tuna'nın Beriyan'ının... ...şahitliğinde... Mecra gibi oluyor. Hani benzer müzikleri seven insanlar bir şekilde birbirlerini buluyorlar ve hani açık rödyonun içinde küçük bir Tuna'nın bir yanı kulübü. İnternasyonel tabii ki. Şimdi bir de blog yaptık. 2012'den beri blog'a da giriyorlar, kaçıranlar. Evet. Valla müthiş bir istikrar ve şeyle ihtiyakla da diyeyim yani coşkuyla da sürdürdüğüm bir program. Büyüklerimizden öğrendik abi. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük bir keyifle izlemekteyiz. Eminim bu Tuna'nın Beri yanı kulübü de aynı benimle paylaştığım bu duyguyu paylaşarak izliyordur ve bu ömür boyu sürsün. Peki ne kadar gider diye son bir soru sorayım Ömer. Ne, ne kadar gider? Ne yapacağız? Yani ...konuşabilinceye kadar gider. gider. Yani bir gün... E, ...bir sağlık sıkıntısı olur da... ...konuşamaz olursam o zaman... ...bilemiyorum ama e, o güne kadar gidecek. Ve açık radyoda gidecek. E, Dinleyici destek kampanyasından aldığım... E, ...izlenim... ...fazlasıyla iyimser. Hatta şaşırtıcı yani bu... ...böyle bir kötü günler yaşıyoruz. Karanlık günler yaşıyoruz. Çok... Coşkuyla karşıladım e, seyircinin, dinleyicinin katılımını. Üstelik yenilerinde de katılımını. Evet. E, ne diyeyim yani biz burada oldukça, yaşadıkça e, açık radyo sürsün ve Tura'nın bir yanında sürsün diyor. Sürsün, diyorum. evet. Telefona hemen bir daha. Muammer çok teşekkür ederim. Ne çalarak bitirelim? E, telefonu bir söylüyor öyle bence Emre abi. 0212-343-4141. Pek duymadık telefonu değil mi? Az duyduk. Evet az duyduk. Yani çok şakramanlık yapamıyoruz bunu. <gülüyor> yani. <affedin> yani. <gülüyor> Şimdi aslında size bir eşek şakası yapacaktım ama sonra kıyamadım vazgeçtim. Size, <gülüyor> size ne getirecektim biliyor musunuz? Ee, yaklaşık bir iki sene önce yine siz söylediniz. Açık da bir bakan demiş ki. Ya şu beten delme makinesinin sesini duyunca bir hoş oluyorum. Evet. Çok mutlu oluyorum filan demiş. <gülüyor> Size <gülüyor> onu getirecektim ama... kıyamadım. İyi e, e, ee, etmişsin valla yüreğimize inip burada... ...2.80 <gülüyor> <iki seksen> yatardık. <gülüyor> Şimdi... E, ...Liu adında bir... E, ...Makedon grup. Yakın arkadaşlarım kendisi. Kendileri. E, onların 2012'de yaptığı bir albüm. Brass Fantasy diye. Hmm. E, Yunanistan Makedonya'sından e, Makedonca bir şarkı. Yani Yunanistan'daki Makedon azınlığın e, içinden çıkmış bir şarkı. E, ne dedim, ne dedin. Ben sana ne dedim, sen bana ne dedin. Parçanın ismi aslında tekerleme tekerli taşıyan bir şey. E, hani sözlerin çok anlamı yok. E, eski bir halk şarkısı ama çok canlı. Make, hazır olun. Makedonca bir tekerleme dinlemeye hazır mısınız ey dinleyicimiz? 122 343 41 41 desteniz bekliyoruz I'm so much to say, but I just can't speak. I'm a person who doesn't like Evet, bu Balkanlarda bir çılgınlık olduğu kesin ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Hem. Evet ee, şarkı devam ederken başka çılgınlıkları konuştuk zencefilli kurabiye falan onun, onun adını bekliyorum Ömer abi. Ya, tamam, Hırvatlarla Sırplar arasında ölümlere yol açan kimindir zencefilli kurabiye ama kalp şeklinde olacak üstelik. Ha. Evet. ...onu biz icat ettik deyip... ...birbirlerini boğazlıyorlar filan... ...böyle şeyler... ...Makedonya'dan geldi bu dinlediğimiz şey değil mi? oyna grubundan evet... Ee, ...Manastır'da yani Bitola'da... ...kurulmuş bir grup 2005'te... Ee, ...hatta... ...bundan sonraki albümlerine bir şarkı çaldım ben de... ...önümüzdeki günlerde... Hmm. ...yayınlanacak. İyi, çok yani hareketli ve güzel bir... ...parçaydı gerçekten... ...biraz böyle onların... ...oraların New Orleans'i gibi... Tabii aynen. Ee, aslında bu nefesli grubu Jumbo Agushab'ı ve arkadaşları. Ee, Jumbo'yu Jumbo ben 17 yaşından beri tanıyorum. 90'ların başından itibaren tanıyorum. Daha o yaşta bile inanılmaz bir trompetçiydi. Ee, onun başını çektiği bir e, nefesli grubu işte Luboyna'ya eklemlenip bir konser yapmışlar. Bunu da CD haline getirmişler. Canlı kayıt yani. Ee, ee, Arkışları duymuşsunuzdur. Ben. Evet canlı kayıt. Muazzam tabii canım. Tabii, yani tabii. çok stüdyoda, stüdyo mükemmeliyetinde çalıyorlar. Hakikaten virtüöz niteliğinde insanlar yani çok şey. Reha'nın adı geçti de Reha'yla da zeha senden çok feyiz almıştı. Balkan müzikleri konusunda yani Ben de ondan başka konularda feyiz aldım. Karşılıklı feydeşiyoruz. Evet. <gülüyor> yani çok sevdiğim bir abim. Ee, belki şunu da anlatmakta yarar var. Ee, 2000 yılların başında işte e, o zaman ne indirebiliyoruz müzik, <gülüyor> ne de e, hani istediğimiz şeyi kolay bulabiliyoruz. Ee, Reha bir araştırıyor ediyor filan. Kanada'da bir sırp dükkanı keşfetmiş. <gülüyor> Hatırladım. <şimdi>. Değil mi? <gülüyor> evet evet evet aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Sırp müziğini, e, Bosna müziğini biz e, Kanada'dan getirtiyorduk o zaman. <gülüyor> yani Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Hatırladım bunu şimdi. Böyle şeyleri bulur. Çok tuhaf şeyleri bulur. Yani da her şey yolunda giderse bir e, program çekeceğiz. Bir dizi program televizyon için. Yani TRT için inşallah denetimden filan geçer, geçer. Sonra da bir sıkıntı yaşamayız. Bütün dolaşacağız oraları. Öyle biz. mi? Çok bu güzel. kurabiyeyi de araştıracağım ben. Kurabi ben sana muhakkak isimlerini ve şey dipnotunu da vereceğim. Evet bitirelim şimdi. Evet, Çıkış yapacağız buradan. Çektim. Bu son parçayı e, Didem'den fayız olarak e, çalacağız. Yani hesapta yoktu. E, Pazar günü akşam üzeri çaldı Didem bu şarkıyı. Çok hoşuma gitti. Tabii eski e, kayıtları her zaman çok seviyorum eski kayıtlar içinde türküler de çok az kaydedilmiş yani evet. Türk müziğiyle karşılaştırıldığında sanat müziğiyle karşılaştırıldığında herhalde alıcıları fakirdi filan <gülüyor> tabi e, <tabii> <gülüyor> ticari boyutu da var bu kayıt işinin e, bu da Ender işte Türk müzikçilerin okuduğu türkülerden biri Müzey Ensener tabii ki onun adı İsmail çok teşekkür ederiz Muhammed abi 0212 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sırdı dişim, üç bu yandan, beş bu yandan, bir de göbek yaylasından, kemer kaymış ortasından, ne halt etsin sırmalı Kemer kaymış ortasından, ne halt etsin tel de